Herkese merhaba. Söz Küçüm programında yine hep birlikteyiz. Ee, ben Selen. Ben Gülce. Bu hafta kardeş kardeş bir program yapacağız. Ee, aslında e, bu haftaki konumuz Geleceğin Yıldızları e, kampı diyeyim. Böyle bir kamp var. E, çok eğlenceli gözüküyor ben biraz baktım. E, bizi Osman Gözet ve Defne Gözet bizimle olacak. Baba, kız birlikte. Amca kız. Aa, amca amca kız evet. mı? Evet. Çok <gülüyor> benziyoruz ama birbirimize. Evet. Evet. Benziyorsunuz. Evet, gerçekten öyle. <gülüyor> ee, tamam amca kız bir program <gülüyor> yapacağız. Ee, isterseniz önce sizi tanıyalım. Ee, siz Geleceğin Yıldızları Genel Müdürüsünüz. Ee, Defne'de 16 senedir kampçısı sanırım değil mi? 16 Ha, 16 kampı katılmış. Evet. Ee, biraz anlatın isterseniz. Tabii ki. Sen, çok asla. teşekkürler. Çok keyifli bir ortam. Teşekkür Davetimizi teşekkürler. çok teşekkür ederiz. Defne ile burada olmaktan çok mutluyuz. <gülüyor> olmaktan çok mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri tadığımızda da çok mutluyuz. <gülüyor> çok Geleceğin yıldızları olarak 25 yıldır çocuklara ve gençlere yönelik okul dışı eğitim programları düzenliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Okullar... Durun olmadığı zamanlarda okulların tatil olduğu dönemlerde çocukların ve gençlerin istediği alanlarda özgürce hem eğlendiği hem yeni arkadaşlıklar kurduğu hem de kendilerini spor, sanat, yabancılığı hangi konularda isterlerse geliştirdikleri ortamlar yaratıyoruz. Bizim kamplarımıza anne babalar gelmiyor onları evde bırakıyoruz. <Gülüyor> Çocuklar kend oldukları gibi davranıp özgürce davranıp kendi içlerindeki cevheri ortaya çıkarmaları için... Farklı farklı deneyimler sunuyoruz. Bugüne kadar da 64 ülkeden çocukları Türkiye'de ağırladık kamplarımızda. 22 farklı program sunuyoruz. Yaz-kış döneminde 5 farklı ülkede de operasyonlar yapıyoruz. Amacımız aslında çocukların, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve ardından da 18'li yaşlara geldiklerinde liderlik eğitim programlarını tamamlayıp, kamçılık dönemini bitirip hem iş hayatına hazırlık anlamında hem de öğrendiklerini çocuklarla gençlerle paylaşabilmeleri için onlara koçluk yani eğitmenlik fırsatı sunuyoruz. Aslında geleceğinizde bir akademi olarak devam Hı -hı. ediyor. Ee, önce kampçı olarak geliyorsunuz, çocuk olarak kamplarda bir şeyler hissediyorsunuz. Sonra büyüdüğünüzde de eğitim alıp hissettiklerinizi küçüklerle paylaşarak onların da gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Aslında çok güzel bir deneyim. <gülüyor> e, bir sürü kamp var burada baktığımızda. Çeşitli kamplar var. Bu kamplardan birazcık bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, yaz döneminde 16 farklı program sunacağız. E, şu an itibariyle e, 16 ülkeden katılım kesinleşti. Kampçı olarak 7 ülkeden de personel var. Aslında hı hı. E, çocuklar için, katılanlar için ve koçlar için müthiş bir fırsat. Çünkü birçok ülkeyi Türkiye'ye getirmiş oluyoruz evet. aslında. Onlarla arkadaşlık kurmak imkanı var. Aslında onlarla... Kültürlerini öğrenmek gibi bir imkan var. Şimdi bizim kamplarımızda yaş gruplarına göre farklı seçenekler sunuyoruz. 7-13 yaş grubu 26 Haziran'da başlayacak olan Uludağ'daki gelişim programlarına, gelişim kamplarına katılıyorlar. Uludağ merkezlerimizden bir tanesi. Burada isteyenler yaz gelişim kampı dediğimiz aktivite odaklı bir program seçebiliyor. İsteyenler basketbol Odaklı program. İsteyen voleybol, isteyen futbol, isteyen de İngilizce odaklı bir program seçebiliyor. İngilizce programın esprisi şu. Günün yarısında 7-13 yaş grubu çocuklar yabancı eğitmenlerle ve yabancı koçlarla beraber ders olarak değil fakat pratik hayata yönündeki İngilizce çalışmaları yapıyorlar. Öğleden sonra da istedikleri spor sanat aktivitelerine katılabiliyorlar. Ardından 13-16 yaş grubu uluslararası gençlik kamplarının olduğu dönem başlıyor. Burada da gençler, isteyenler ee, Uluslararası Gençlik Kampı dediğimiz Malta Aktivite Programına katılabiliyor. İsteyenler yine İngilizcelerini geliştirebiliyor. İsteyenler basketbol programı yapıyor yapabiliyor. Ben ben çok fazla sporla ilgilenmiyorum. Ben daha çok sanat ruhluyum diyen gençler için de film kampımız var. Bu <gülüyor> müthiş bir proje. Kısa film çekiyorlar aslında gençler iki hafta boyunca senaryo <gülüyor> yazmayı öğreniyorlar. Bir yere çekimler yapıyorlar. Kastı tamamen kendileri oluşturuyorlar. Kamptaki Öğrencilerden, koçlardan senaryolarına uygun olarak kişileri seçip onlarla beraber filmlerini çekiyorlar ve kampun son günde en heyecanlı günlerden bir tanesidir. Önce uluslararası gün olarak her millet kendisini tanıtır ardından da kırmızı halıda yürüyerek bir gala gecesi <gülüyor> şeklinde film kampına katılan arkadaşlarımızın filmlerini oylamak üzere hep beraber bir araya getiririz. geliriz. Bizim bu bahsettiğimiz dönemlerin her birinde yaklaşık 350-400 kişi oluyoruz epey kalabalık bir grup oluyoruz. Türkiye'nin her yerinden katılabiliyor e, kampçılar, öğrenciler, koçlar. E, epey de keyifli bir program. Bunların dışında dediğim gibi Uludağ programlarının dışında deniz kamplarımız var. Yaz tatil deyince e, a, mutlaka su olmalı, yüzmeliyim, güneşlenmeliyim, eğlenmeliyim. Eğlenceyi bu şekilde tabir eden, e, tanımlayan gençler olabiliyor ailelere. Onlar için de Kuşadası'nda İngilizce artı deniz sporları kampımız var. Onun dışında Alaçatı'da sörf kamp yapıyoruz. Bu çok keyifli bir e, proje. Deniz kamplarımız bir hafta sürüyor. Burada da amaç çocukların ilgi alanına giren yelken veya sörf branşında kendilerini geliştirmeleri, gençleri geliştirmeleri için fırsat. Tüm kampların ortak özelliği şu. Herkes kendi yaş grubuyla beraber kendilerine uygun programlarda devam ediyorlar. Yani... 7 yaşındaki bir çocukla 14 yaşındaki bir çocuk aynı programı yapmıyor. Mutlaka biz çocukların gençlerini her yaşın kendilerine özel olduğunun farkındayız. Çünkü onları çok dikkatlice dinliyoruz. Ve her yaş grubu da kendine özel programlar dahilinde devam ediyor. Son olarak söylemek istediğim kamp programı da 5-12 yaş grubuna uygun. TED İstanbul Koleji'nde kampüsünde yaptığımız yaz okulu yani Summer City Kamp dediğimiz çocukların sabah Evlerinden servislerle alınıp e, kamp yerine geldikleri, e, Beykoz Kent kampüsüne geldikleri gün boyunca birçok farklı aktivite yaptıkları, İngilizce öğrendikleri, liderlik aktiviteleri yaptıkları, geziler yaptıkları ama günün sonunda da annelerin babalarının yanına evlerine geri döndükleri bir program. Aslında e, sanırım yatılı kamplarda e, bir kural varmış anneleri babaları. 3 gün... İçinde arayabiliyorlarmış, üç günde bir. Ee, bu nasıl bir tepki aldı? Ben bunu çok merak ediyorum. Özellikle Vallahi, küçük çocuklar biraz. Evet ben anne baba tarafını söyleyebilirim. Defne isterseniz daha kamçıların nasıl reaksiyon verdiğini söyleyebilir. Evet. Ee, telefon götürmeme konusunda Hı -hı. biraz daha şey yapabilir. Ee, anne babalar ilk başlangıçta anne babalar ilk başlangıçta tabii ki e, çocuklarına ulaşamamak e, nasıl bir kaygı oldu, bir kaygı oluşturuyor onlar, oluşturabiliyor. Fakat e, telefonu getirmemenin çocuklar telefonlarını getirebiliyorlar ama telefonda konuşma günleri belirliyoruz beraberce. Bunun esprisi de şu çünkü kamp programı çok yoğun. Yani gün boyunca dört farklı aktiviteyi seçebiliyor çocuklar. Gece aktiviteleri var, gündüz özel eğlenceleri var vesaire. Telefonla haşır neşir olacak çok fazla vakitleri yok açıkçası. Yani bunu çocuklar kampçılar da tercih etmiyorlar. Kampa gelene kadar ya evet telefonumuz olmazsa ne yaparız diye düşünüyorlar ama... Kampa geldikten sonra çok da bir şey olmuyor. Çünkü öyle bir ihtiyaç yok. Anne baba açısından şunu sunuyoruz biz. Anne babalar istedikleri zaman kampın iletişim sorumlularına, kampın direktörüne, yöneticilerine istedikleri zaman arayabiliyorlar. Onlara bir sınır yok. Sadece çocuklarla görüşmeleri çocuklar ve ailelerin faydası açısından belli günlerde yapılabiliyor. Bunu da bütün aileler çok pozitif olarak karşılıyorlar. Çünkü her dakika annenin babanın çocukla konuşabilecek bir şey yok. Çünkü çocuk da çok konuşmayı tercih etmeyebiliyor. Çünkü birçok aktivitesi var, bir aktiviteye yetişmesi gerekiyor vesaire. Dolayısıyla gayet pozitif algılanan bir şey bu. Aslında biz teknolojiden çocukları uzaklaştırmıyoruz. Sadece doğru kullanmaları yönünde tavsiyelerde bulunmuş oluyoruz Hı -hı. aslında. Ben anne babası tarafını söyledim. Belki evet, Defne de çocuklar ne hissediyor, onu söyleyebilir. Yani aslında telefonlardan uzak kalmak yani çocuklar için kötü bir şey. Çünkü yani nasıl diyeyim rahatsız hissediyorlar kendilerini. Ama Ailen, ailenle az konuştukça daha eğlendiğini hani anlatırken ailene ne kadar eğlendiğini de kendine anlatmış oluyorsun. Ve hani biraz ailenlerin uzak kalmak veya ...üç günde bir konuşmak da iyi geliyor. Öyle. <gülüyor> Rahatlamış oluyorsun. Gördüğünüz gibi Defne çok tecrübeli bir kampçı. <gülüyor> ee, yani Ama 12 yaşında olmasına rağmen gayet olgun bir 12 şekilde. Yaşında. Bütün <gülüyor> şeyi anlatabildi aslında süper. <gülüyor> Peki sen çok fazla kampa katıldın? Evet. Ee, bayağı eğleniyorsunuzdur herhalde. Evet. Ama her yani her kampta farklı arkadaşların oluyor. İlk iletişiminiz nasıl oluyor mesela? Biraz ondan bahsedebilirsin. İlk tanışmanız, bir araya Neler yapıyorsunuz? İlk daha yemeğe, kampa geldiğiniz ilk anda lobide toplanıp orada bize yemekten sonra ve tanışma oyunları oynatıyorlar. Oynatıyorlar, mı? kaynaşmak için. Evet, ondan sonra zaten odalarını çıktığında da e, koçlar orada yardımcı oluyor. Mesela arkadaşlarına tanışmıyorsan daha önce, yani, oda arkadaşlarına. Mesela birbirini tanıman için böyle anlattırıyorlar herkes kendi kendine. Peki bir odada kaç kişi kalıyorsunuz? Ya üç kampçı, iki koç ya da dört kampçı bir koç. Yani Koçlarınıza kesin alıyorsunuz. Doğru. Evet. Küçük yaş grubuyla yani yedi on üç yaş grubuyla gelişim kampları döneminde hmm. bir abi abla modeli olan Anladım. koçlar da aynı odada kalıyor ama onlar arkadaş oluyor. Ama abi ablalar da yani çok büyük insanlar olmuyor. Yani bizim yaşlarımızda. Aynen öyle. On yedi, on sekiz, yirmi iki yaş aralığında oluyorlar hmm. onları da. Anladım. Çok eğlencelmişim. Sonra nasıl gidiyor? İlk Adam, gün, ikinci gün. Sen en, en uzun kampın kaç gündü mesela? E, i̇ki hafta. Hı -hı. En, en eğlendiğim mesela çok bunda çok güzeldi. En çok sevdiğim kamp videoları dediğim var mı? Surf. surf. E, çünkü surf'te hem Alaçatı, Çeşme hani, gezmiş oluyorsun Hı -hı. akşam aktivitesi olarak. Hem de surf orada hani, hem surf hocalarıyla hem de kamp, hem arkadaşlarınla hem koçlarınla böyle eğlenceli oluyor surf yapmak. Anladım. Ah. E, peki Mesela bir gala gecesi varmış. Evet. Kısa film çektik yani Sen ona katıldın mı? Yok, Bunu bilmiyorum. Onun galiba yetmiyor. Ha, hı -hı. Yetmiyor. Peki. defnelerde mesela kampın son günündeki o kapanış festivallerini yapıyorlar. Evet. Kampın son, son sertifika törenleri var aslında. Onları anlatabilirsin bence biraz. Nasıl yaz, festival? Yazın yaz kamplarında ilk ilk e, festival gibi bir şey oluyor. Hı -hı. Orada bir sürü oyunlar işte e, yoğurt yeme Böyle gözü kapalı falan arkadaşına yoğurt <gülüyor> evet. ediyorsun. Sonra ip atlamalar, hani otur şeyler oluyor, oyunlar. Yarışmalar. Yine. Evet, yarışmalar. Ee, akşamında da e, belli alanlarda ödül veriliyor. Rozet ve sertifika, kampe katıldığınla ilgili. Hani öyle... <gülüyor> Peki e, bir şey sormak istiyorum ben. Bu kamplara sadece bir tanesine mi katılabiliyorsunuz yoksa istediğiniz kadar kampa katılabiliyor musunuz? İstediğiniz kadar kampa katılabiliyorsunuz. <gülüyor> ee, burada kritik konu yaş grubunuzun <gülüyor> istediğiniz <gülüyor> yani kampların sizin yaş grubunuza uygun olması <gülüyor> ama tarihlerde müsait pek çok kampın hı hı. ki geçmiş yıllarda da oldu. Bu yılda oluyor. Önce gelişim kampları defne de bunun bir örneğidir. Hı hı. Önce Uludağ'da gelişim kampına gelip ardından iki hafta arka arkaya sörf kampına katılan hı. çocuklarımız da oluyor. Çok yani aileden ayrılıp çocuklar bir buçuk ay sonra tekrar eve geliyorlar zaman aksan. <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir tecrübe oldu. Peki şey de şey çok güzel mesela. Bir sürü ülkeden farklı çocuklar geliyor. İşte farklı kültürler var ortada. Olmuştur ve arkadaşını devam ettirdiğin insanlar da vardır bence. Var mı yurt dışında? Yani ben genelde yurt dışı kampları nasıl diyeyim 14 gibi. O yüzden ben de yurt dışı kamplarına gidemedim. Ama e, oradan buraya gelenler yok mu? Senin katıldığın kamplarda? E, yok. Daha Orada şöyle gelmesi. bir durum var. Küçük yaş grubunun olduğu kamplara şu ana kadar defne katılabiliyor. Çünkü 13, yaş, 13 yaşından sonra gençlik kamplara katılabiliyor. Ha, Uluslararası anladım. katılım oluyor. Ama defterinde e, yabancı koçları olmuştur. E, evet. Yaban onlarla e, arkadaşlıklar devam etmiştir. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Imagine Dragons Radioactive. <gülüyor> ...i Dragons Dragon's Radioaktiv'i dinledik... ...şimdi sohbetimize devam edelim... Ee, ...bu hafta konumuz Geleceğin Yıldızları... ...Osman Gözet'le birlikteyiz... Ee, ...Geleceğin Yıldızları Genel Müdürü ve Defne Gözet... ...Geleceğin Yıldızları Kampçısı... Ee, ...sohbetimize devam edelim... ...kaldığı yerden... Ee, ...aslında biraz ailelerden devam edelim... Ee, ...biraz bu çocuklarından... ...uzak kalma durumu var... Ee, ...ya da işte aileler bu kamplara nasıl bakıyor... Ben çok güzel yani gelişim için çok önemli kamplar bence sosyalleşmeleri için çocuklar. Kampları nasıl seçiyorlar? Nelere dikkat evet. ediyorlar? Çok güzel çok sorular çocuklar. sorduğunuz herkese <gülüyor> <arkadaşlar>, cevaplamaya çalışayım. <gülüyor> Şimdi yaz tatilinin başlamasıyla beraber aileler çocukları için faydalı bir şeyler arayışına giriyorlar. Bu keyifli tatilin bir parçası tabii aileyle vakit geçirmek o da çok önemli. Anneanne babaanne anne baba vesaire onlarla vakit geçirmek de çok güzel ama... Geri kalan zamanında okuldaki gelişimini farklı alanlarda devam ettirmeleri çocukların, ailelerin çok e, net bir beklentisi. Biz de geleceğin olarak çeşitli kamplar sunuyoruz. Ailelerin çocuklarını farklı alanlarda geliştirmeleri için fırsat yaratıyoruz. Bunun e, özünde şu yatıyor aslında. Her çocuğun fiziksel gelişimini tatil döneminde devam ettirmesi çok çok önemli. Çünkü sağlıklı bir vücut yapısı çocuğun gelecek hayatını çok etkiliyor. Dolayısıyla bu yaş, kamp aslında çok ideal bir ortam sunuyor çocukların fiziksel gelişimlerini devam ettirebilmeleri için. Bu hı hı. kilo vermek olarak algılanmasın bu yanlış bir algı. Sadece gün boyunca e, doğal ortamlarda aktivite yapmak ve e, çocukların, gençlerin e, fiziksel olarak kuvvetli hale gelmeleri için bir fırsat sunuyor. Bu sporlu olabiliyor. Genellikle sporlu olabiliyor. Diğer taraftan çocukların ve gençlerin içindeki cevheri ortaya çıkartabilmeleri için bir fırsat sunuyor kamplar. Çünkü okul döneminde Akademik takvim doğrultusunda farklı alanlarda kendini, kendilerini geliştirebiliyor öğrenciler. Fakat kamp sırasında sunduğumuz çeşitli seçmeli aktivitelerle aslında gelecekte yapmak istediği bir şeyi fark farkına varabiliyor. Kampta sunulan seçmeli aktivitelerden bazıları aşçılık. Müthiş güzel yemek yapan çocuklar çıkabiliyor. Diğer taraftan fotoğrafçılık aktivitelerden bir tanesi. Kamp radyosu, kamp gazetesi... Ee, Bunların yanı sıra çocuklar aslında bursa gezileri yapıyorlar. Orada gezide gördükleri arkadaşlarıyla paylaştıkları çok güzel anlar olabiliyor. Dolayısıyla kendilerini içlerindeki cevheri ortaya çıkartabilmek için ciddi bir fırsat olabiliyor. Diğer taraftan da her çocuğun gencin ki sizlerde de olmuş olabilir. Benim küçüklüğümde de böyleydi. Mutlaka idolo olarak örnek olarak almak istediği abi ablalara ihtiyacı olabiliyor. Bizim geleceğin yıldızları olarak sunduğumuz e, örnek model koçlarımız, eğitmenlerimiz aslında... ...defne gibi kampçılarımıza, küçük yaştan beri geleceğin yıldızlarına gelmiş olan kampçılara... ...doğru abla, abi, abla modeli olabiliyor. Yani onların sohbetler sırasında, aktiviteler sırasında hangi okulda okuduğunu öğrenmek... ...hangi mesleği yapmak istediğini, onların hayallerini öğrenmek... ...aslında kendilerini birkaç sene sonra geleceği hazırlamaları için çok önemli bir fırsat olabiliyor. Diğer çok büyük bir faydası kamplarında... ...çocukların psikolojik anlamda, sosyal gelişim anlamında gelişmeleri için çok önemli bir fırsat sunuyor. Bu şu anlama geliyor aslında ee, çocuklar üçerli dörderli e, kampçı arkadaşlarıyla beraber aynı odada kalırken onlarla bir şeyler paylaşmayı öğreniyorlar aslında çocuklar farkında olmadan uzlaşmayı iyi iletişim kurmayı çatışma olduğunda veya olma ihtimali olduğunda nasıl davranması gerektiğini bazen duygularını kontrol etmesi gerektiğini. Ee, zaman zaman e, arkadaşlarına iyi iletişim kurabilmek için aslında onun onun gönlünü alması gerektiğini gibi gibi pek çok farklı e, özelliklerini geliştiriyorlar. Bu sebeple de kamplar aslında e, çocuklar için gelişim için müthiş önemli bir fırsat ki birçok dünya ülkesinde de önde gelen ülkelerde de kampçılık aslında hayatın ve kültürün önemli bir parçası. Türkiye'de de çok iyi gidiyor. Pek çok aile kampın değerine inanıyor. İlk ayrılık çok kolay olmuyor annelerden babalardan ama ilk ayrılığı yaptıktan sonra gerçekten çocuklar hem çok keyif alıyorlar hem de bu kamp süreci aileler için de gelişim bir parçası oluyor. Çünkü çocukları uzaktayken yaptıklarını değerlendirebiliyorlar ve çocuklarına farklı bir gözle yorum veren kamp yöneticileriyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla aslında çocukların gelişimi için hem ailenin gelişimi için kamplar çok önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu içindeki... Cevherleri mi diyeyim çıkartarak da mesela e, resime olan yeteneğini ya da aşçılığa olan yeteneğini çıkartarak da gelecekteki e, seçeceği mesleği de belki yardım etmiş oluyorsunuz. Aynen Bu çok öyle güzel oldu, bir oldu şey. da bunlar gerçek örnekleri de var <gülüyor> bunun film kampına katılıp ardından radyo televizyon okumak isteyen şu anda okuyan <gülüyor> arkadaşlarımız hatta çok bizim öyle. film kampının yöneticiliğini yapıyorlar şu anda yani. O güne kadar filme ilgisi olduğunu, kısa filme çekmeye ilgisi olduğunu, sanata ilgisi olduğunu fark etmiş. Fakat o andan itibaren de bunun bir mesleği olabileceğinin farkına varmış. Mesela bizim kış döneminde yaptığımız programlardan bir tanesinde sosyal sorumluluk projesi de yapıyoruz ileri yaş gruplarına. Bu sosyal sorumluluk projeleri çeşitli şeyler olabiliyor. Yaptığımız programlardan bir tanesinde biz sera gezmiştik uluslararası e, katılım yani yurt dışından gelen çocuklardan bir tanesi de serayı gördükten sonra benim ülkemde seracılık yok ben ileride bir sere kurmaya karar <gülüyor> verdim <gülüyor> yani dolayısıyla kamplar aslında hem e, planlanan somut faydalar sunan hem de ...kişinin, öğrencinin dinamiklerine göre onlara farklı şekilde fırsatlar sunabilen bir ortam oluyor. Ki biz de bu kadar milletten şu an itibariyle 16 ülkeden gençler bu yaz kamplarına katılmaya karar veriyor. Bu kadar milletten gençleri bir arada gördüğümüz zaman bizim için de müthiş bir mutluluk oluyor. Hı hı. Çünkü çok farklı fikirler ortaya çıkmış oluyor. Peki Defne'ye dönüyorum ben buradan. Evet, sana. E, Defne az önce hani e, alışmakta ilk bir zorluk çeken çocuklar dedik ya da işte e, olumsuz koşullarla karşılaşan çocuklar dedik oluyordur böyle şeyler. <gülüyor> Karşılaşmışsındır daha önce. Ne yapıyorsunuz öyle durumlarda? Yani işte kendini çözüm bulamıyorsan oda koçuna veya grup koçuna söylüyorsun. O da olabildiğince sana yardım etmeye çalışıyor. Zaten yardım da ediyor ailenle zaten üç gün çabuk geçtiği için <gülüyor> eğleniyorsunuz evet. çünkü çok. Ama hani en kötü artık ailenle de paylaşabiliyorsun. Peki bir gününüz tam olarak nasıl geçiyor? Sabah sekiz gibi kalkış veya işte kahvaltı ondan sonra bir günde dört aktivite var. Sabah iki aktivite sonra öğle yemeği sonra bir bir saat, bir buçuk saat dinlenme. Ondan sonra da tekrar iki aktivite. E, o öğleden sonraki iki aktivite arasında bir ufak bir atıştırma oluyor. Öğledikçe kek meyve saati deniyor. Hı hı. Ondan sonra da e, dört aktivite bittikten sonra duş alınıyor ve e, ondan sonra da akşam yemeği. Akşam yemeğinden yaklaşık yarım saat sonra da gece aktivitesi oluyor. Gece aktivitesi 10 gibi bitiyor ve sonra da yatış. Hı hı. Peki son olarak kısa bir şey daha soracağım. Kamp ateşi yakıyormuşsunuz sanırım. Biraz evet. da ondan bahseder misiniz? Kamp ateşini ilk akşam ve son akşam yakıyoruz. Hı hı. O daha çok hani kampın, kamp boyunca yan, yanıyor deniliyor yani. <gülüyor> Kampçılık ruhu gibi bir şey. Hani orada kamp, ilk kamp ateşinde... ...bu kampta neler yapmak istediğinden bahsediyorsun ve son kamp ateşinde de kampın nasıl geçtiğinden bahsediyorsun. Hı -hı. Peki size ulaşmak için ne yapmaları gerekiyor dinleyicilerimizin? Aileler bize çeşitli yöntemlerle ulaşabiliyorlar. Bir defa etrafındaki ailelere, çocuğu olan ailelere sorduklarında mutlaka ortak referanslar ortaya çıkacak, Hı -hı. çıkabiliyor... Web sitemiz epey sıklıkta kullanılan bir yöntem www.geleceğinyıldızları.com isimli adresimize ulaşarak bütün programlarla ilgili detayları, tarihleri, hangi yaş grubuna uygun hangi programlar var, bunlara nasıl kayıt olunur, kampın felsefesi nedir, kurucuları kimlerdir, yönetim ekibi kimlerden oluşur gibi tüm detayları görebilirler. Ee, bunun dışında e, Instagram, Facebook, e, Twitter gibi sosyal me mecralardan da geleceğin yıldızlarına rahatlıkla ulaşılabilir. Peki çok teşekkür çok ederiz konumuz olduğunuz için. Çok sağ olun. Ee, bu hafta Osman Gözet ve Defne Gözetle birlikteydik. Teşekkürler tekrardan size. Biz teşekkür ee, Eğer bizi de tanımak istiyorsanız tekrardan Söz Küçüğün ekibi olarak e, yeni bir web sitemiz var bize oradan ulaşabilir yani bize oradan tanıyabilirsiniz görebilirsiniz çocuk çalışmaları Slash söz küçüğün buradan biz de görebilirsiniz diyelim <gülüyor> teşekkürler görüşmek üzere görüşmek üzere